107. konu, Hazreti Peygamberin zulmecaz panayırında İslam'a davet etmesi, Rabia bin Abad şöyle anlatıyor, Rasulullahı cahiliye döneminde zulmecaz panayırında gördüm, şöyle bağırıyordu, Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz, kurtulunuz, halk onun etrafını sarmıştı, arkasında yüzü parlak, gözleri şaşı, iki tane saç örgüsü bulunan birisi vardı, o da şöyle sesleniyordu, bu kişi dinini değiştirmiştir, yalancıdır, Hazreti Peygamber nereye giderse, hangi noktaya doğru yönelirse o da oraya doğru gidiyordu, bunun kim olduğunu sordum, bana bu adamın Hazreti Peygamberin amcası Ebu Leheb olduğunu söylediler.